Lâqad ya a türsül Rabbîna bıhçülü Muhammed Allahum c. C. ala tabiülübîna Muhammed Allahum c. ala s. C. ala şifîgülübîna Muhammed Allahum c. ala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 On. Allah-u Teala ne buyuruyor? Sen mi sevgilime, habibime? Sallallahu aleyhi ve sellem. Bir salavat okudun. Al sana on rahmet yağdırıyorum diyor. allah Teala'nın adeti biliyorsunuz. Ben En az bire ondan başlıyor. allah Teala katlayanlardan eylesin. Amin. Şimdi hadis-i şerifler okuyorum. İnşallah tabi bazı hadis-i şeriflerin içerisinde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 kalır da birilerine de bir şeyler anlatmak nasip olur inşallah. Şimdi Ebu Raira Radiyallahu Teala antan deylemi rivat ediyor bu hadis-i şerifi. Hafızdır büyük hafiz hadis hafızlarından. Müsnedi var. Efendim, Firdevs Müsnedül Firdevs adı var. Ze Zeharu'l Ahbar birkaç tane efendim kitapları var. Mubarein. O hadis-i şerifte yeti ale'n-nasi zamanun yaq'udur racul ila kavmin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 Yanındayken konuşmuyorlar Çıkar çıkmaz Kadınlar da böyle çok yapar Oooo Kaynanak gelinin hakkında konuşmadan durur mu yani şimdi? Ama işte o çıkacak Çıktığı anda Bu tabi yapacak biliyor musun? Girdiği anda Nasılsın yavrum? Böyle bir zaman Karılar bir taraf, erkekler başka bir kısım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 işte senin senin musibetin demek dinine vurmuş da senin haberin olmamış. Allah musibeti dinimize vurdurmasın da. Afiyet. Dünyamızda da afiyet buyursun ama ama Resulullah'ın duası sallallahu aleyhi ve sellem "Bela tec'al şu duaya bak. Ya Rabbi bize bir musibet bela illa da vurduracaksın.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 Niye demişler? Sevdiğine çok bela verir, ben dayanamam demiş. Ben seveyim de demiş, o sevmesin. Tövbe Ya Rabbi. Ha biz ne diyoruz? Sevsin de versin diyoruz. Sevsin de versin. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Ya Rabbi illa ve len ebluvennekum bişeyhim minel gavfi vel yu'i ve neqsum minel envali vel enfusi vel semerat ve sabirin Düşman korkusu Telaş, endişe, panik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 Onlar büyük imtihanlar tabii. Kiminin evladını kaybediyor, kim en yakınları. Bütün bu imtihanları yemin ediyorum ki Allah buyuruyor. Sizi imtihana çekeceğim. İmtihansız cennet yok. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِد۪ينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِر۪ينَ وَنَبْلُوَ اَخْبَارَكُمْ Kim cihat ediyor? Kim Allah yolunda ne sarf ediyor? Ne türlü gayret harcıyor? İslam'ın yayılması, Kur'an'ın duyulmasına ne emek veriyor? E bunu göreceğim ben biliyorum ama herkes de görecek. Herkese de göstereceğim. Ahirette şahitler tutacağım. Cehenneme attığım zaman bir adamı herkes de bu bunu hak etmişti dedirteceğim. Yoksa ya Rabbi bu ne yapmıştı da bunu cehenneme attın dedirtmeyeceğim. Kim sabrediyor? Kim cihat ediyor? Bunu göreceğim. Ben biliyorum ama size de göstereceğim. Beşir-ü Sabirin. Sabredenlere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 İslam'ın, Müslüman'ın mezarı bile yok. Mezar bulamazsın. Halbuki beş asır İslam'ın merkezidir. İspanya şimdiki. He, dolayısıyla, Ya Rabbi bize musibet vurduracaksan, belayı dinimize vurdurma. Ve la tec'alil hem ve la Ne dua. Siz de Türkçesini yapabilirsiniz, Arapçasını bilseniz daha iyi olur ama, Ya Rabbi,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 La yencu minhu illa racul arafa dinallah fejahada alay bi lisanih wa bi qalbih fadalika allazi sabaqteleh sebabiqu O belalardan o fitnelerden o kargaçalardan o karanlık bulutlardan kimse kurtulamayacak Allah ancak To bakalım o bir kişi kurtulacak ondan oluruz inşallah Allah'ın dinini bilen muhteremler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 haramı helal görme açısından iman kalmıyor. Anladınız mı? Kim kurtulacak o ahir zamandaki beladan? Allah'ın dinini bilen, diliyle ve kalbiyle cihad edebilen. İşte o kişi çok ileri gitmiştir. Hayır da çok öne geçmiştir. Zaman ahir zamandır. Fitne ortalığı sarmıştır. Bu zamanda hakikaten cihadın çeşitleri de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 Ha birisi diyor ki ''Hocam sen kitaba yazmışsın ki'' diyor mesela bu, Bursa'ya gidiyorlardık Köprüde bizi karşılattılar şeyde Baburda Sen diyor yazmışsın ki bu İttikat Risalesi'ni Bilmeyen bu kitabı okumayan Ehlisünet olamaz işte iflah olmaz Dedim ki ben öyle yazmadım Ben yazdım ki Bu kitaptaki bilgileri bilmeyen iflah olmaz Doğru mu?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 E senin şu iki kapın, inandım dediğin iki kapağın arasında bu yazıyor. Kim demiş onu diyor. Böyle iman olur mu? Heh. He? En azından inanmak kurtarır mı? Kurtarır. Badelle ya velle teyye. Nicenece zahmetlerden sonra, cehennemde torna tesviye işlemleri gördükten sonra, oran buran düzeldikten sonra, da olsa sonu cennet midir? Cennettir inşallah. Dolayısıyla evvela ne lazım?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 Aman anne görüşmeyelim. <gülüyor> Allah Allah. Durum. Öyle mi? Evet, evet. Öyle. Adam diyor beni işimden atarlar. Beni rütbemden ayrırlar. Benim maaşıma son verirler. Benim şu cemaatle irtibatımı tespit etseler kapı dışarı ederler. Öyle mi? Öyle. Şimdi sizin gibi dervişlerle kaldık baş başa <gülüyor> maşallah. Allah sayınızı artırsın. <gülüyor> <gülüyor> Çok gelmek isteyenler var. Gelemezler.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 ben de kendim hesaplı efendim harcarsam iyi olur tabi? Uzun zamana yaymak için. Hazreti Ali Efendimizden rivayet Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem aman ya Rabbi. Ye'ti alennas insanlar üzerine bir zaman gelecek. Geldi mi? Geldi. hemhum muhum ve şerahhum meta'uhum kıblatuhum nisa'uhum ve dinuhum dirahimuhum ve dinaruhum. ''Ulâike şerru'l halqi la helâqa lehum indellâhi teâlâ'' Allah muhafaza. Bu sohbetin sonunda bu, bundan sığınacağız yani. Sığınacağız, Allah bizi koruyacak. İnsanlar üzerine bir zaman gelecek. Ter, tek dertleri ve kayeleri, karınları ve mideleri olacak. Buradan ne giriyor onu düşünecek. Ne kazanacağım ne yiyeceğim. Allah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 Kalbi perişan olmuş itikadı bozuk Haramlara bakmış Gönlü körelmiş cilada da paklamaz Oturma münkirle yemez. Sancı pas alırsın Paklamaz her kalaycı Durumuna düşmüş Hiç derdi de yok Ama arabası çizildi mi Adamın suratı gülmüyor ya Lan araba nedir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 Eşya düşkünlüğü var. Dertleri, mideleri diyor. Bütün hırsları, eşyaları. Araba, şu, bu. Ya her milletin böyle bir hobi diyorsunuz yani takıntısı var. Herkesin bir, bir yere takmış. Kimisi de elbise hastası böyle. İyi giyinecek, şu olacak, bu olacak, toz konmacı. Böyle yapar. <gülüyor> Allah Allah. Ne olacak ya? Ne olacak? Şimdi benim üstümde görüyorsunuz bunları zannediyorsunuz ne kadar pahalı değil mi? 30 riyale aldım ömrede 30 riyale aldım yani. Ne kadar? Sizin pantolon, ceket, gömlek ne kadar masraflısınız ya? Bir entarim, 9 milyona çıkıyorum ne var? Ama benim üstümde de görünce kim bilir hocan ipek midir, atlas mıdır? Ulan neyim ben ki ya? ya kral mıyım ya? Allah'ın karı ben kuluyum yani ne olacak? Giy kardeşim yok eşyam olacak şeyim güzel olacak şuyum şöyle olacak buyum belli olacak sakındığın göze çöp girer demiş öyle, sakındığı arabayı da illa çizik atarlar yani adamın böyle bir ya biraz rahat ol biraz serbest ol kardeşim evet dertleri hırsları eşyaları olacak Anca için Resulullah ne buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem ve la tecalil acilete ekberahem minâ ve la mebleghil minâ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 Halbuki kabir var, mahşer var, sırat var, mizan var, ahiret var, cennet var, cehennem var. Bunlardan hiçbir haberi yok. Ben daha o kadar üzülüyorum ki bu kadar sendir vaaz ediyorum. Kitaplara bir bakıyorum cennet ve cehennemle ilgili yüzlerce binlerce rivayeti daha sizle paylaşmamışız ve siz de duymamışsınız. Kesin biliyorum. Hep aynı şeyler konuşulmanın bir lüzumu yok. Değişik şeyler konuşmak lazım. Aa, millet duymamış bu kadar hadise Rasulullah Niçin buyurdu? Sallallahu aleyhi ve sellem.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 Sahabe-i kiram öyle sonra Hanzale nafaka Hanzale dedi ya Rasûlullâllah Hanzale münafık oldu. Rasûlullah buyurdu olmaz ya sen münafık değilsin, doğru müslümansın. Yok dedi ya Rasûlullah, Hanzale münafık oldu. Bu sahabe ne acayip adamdılar ya. Kendilerini kontrol ediyorlar. Etkilerini devamlı fark ediyorlar. İmandaki ibre artışını, yükselişini, hararetin yükselmesi, eksilmesi gibi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 Ha şimdi, demek Müslümanlar neyi dinlemek istiyor? Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem emrine imtisalen اَكْثِرُوا ذِكْرَ هَذِمِ الْلَزَّاتِ Lezzetleri kaçıran, keyifleri kaçıran ölümü çok hatırlayın. Ne buyurdu? Süfyan-ı Sevri رضي الله تعالى Men مَنْ اَكْثَرَ ذِكْرَ الْقَبْرِ وَجَدَهُ رَضَّةً مِنْ رِيَادِ Kim kabiri çok hatırlar.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 Tercihin ahiret olur. Salih amel ne göndereceğimi düşüncen olur. Ha, Ve men gafel anhu Her kim kabirden gafil, ölümü ve kabiri hiç düşünmezse Ve cedev hufraten min hüferin Belki yarın Allah bilir içimizden birine nasip olabilir. Allah imanla gitmek nasip etsin. Ölen kişini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 Himemuhum butunuhum. Dertleri, işleri güçleri, karınları. Sofra, sofra, sofra. Kıbleyi i Abdülbudun. şu sofreyi. Evet. Efendi Hazreti okurdu bunu. Allah dostlarının kıblesi tabi bu Kabe-i Muazzama'dan da öte Sidretül Münteha. Allah dostlarının Kabe'si. Karınlarının, midelerinin kulu olanların kıblesi, şu sofrayı. İşleri güçleri. Sofra, sofra, sofra. Adama, herkese soruyorlar. En sevdiğin ses ne sesidir? Biri diyor karı sesidir, biri diyor para sesidir, biri diyor su sesidir, öbürü dedi kaşık sesidir. Dedi. <gülüyor> Sofradan. Ya. Adamın kıblesi sofra. Derdi yemek, boğaz, değirmen boğaz. Anca ödüyor. Böyle bir şey olur mu ya? Aziye. Az Aziye, azuyu, azic, Tem belesinden geç. Bura çöplük gibi yapma burayı. Bu çöplüğü bırak. Ne? Efendim, veşerahu <gülüyor> meta'um <gülüyor> Kıbleleri nere olacak? Meşhur hadis tabii. Orayı çok biliyorsunuz. Karıları, yani hanımları. Bayanlar ne olacakmış? Kıble olacakmış. Ne demek kıble?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 ben haram yiyemem, yalan diyemem, rüşvet alamam, namazı bırakamam, sen hatırın için sakalı kesemem. Ya. Amma sakal düşmanı hanımlar var. Ha. Allah muhafaza. Keseceğim diyor, uyurken keserim diyor. Adamı rezil, Adam uyurken yarısını kesmiş, rezil karılar var yani. Adam diyor, peygamberi sünneti yok diyor, bizim hanım diyor, bu işe razı değil diyor. Kıblesi ne oldu bunun? Kıblesi ne oldu? Ya. Yazık. Ve dinum dirahim Dinleri altınları, gümüşleri, dirhem gümüş para, dinar altın para. Yine dünya kuruldu kurladı iki şey para, altın, gümüş. işte e, yeteleler, euro'lar, dolarlar onun simgesi. Yoksa para altın gümüş tabi Dinleri bu. Ne demek dinleri bu?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 kabir ve ötesine ulaştır. Ahim. Bilgimizi ahirete, cennete kavuştur. Ahim. Ya! Günahlarımız yüzünden senden korkmayan, bize acımayan zalim kafirleri başımıza musallat eyleme. Amin. duası, daha da duaları var. Yaparız Arapçasını, yaparız amin dersiniz. İnşallahü Amin. Sübhanallahi Rabbil Aliyil Rabbil Allah Məğlīm, Ya Həlim, Ya Allahu Azze La ilahe illa Ante, La illa Yaak, Taʿafuʿ ʿanā, Taʿafinā, Taqabbl ʿanā, Nekend Tasmiyyu, Laʿlim. Allah Muhammed sallallahu ʿalayhi ve sellem Ma huwa Allahu Mədzən ʿan Şuḫana, Khayra al-Jaza. Allah Məyn Ana səlüluk ve jannah Ma qar Rabbilaha min Qabli maʿməl. Nāʿuzub bika min al-Nār, Ma qar Rabbilaha min Qabli maʿməl. Allah Muhammed. Sallallahu Teala aleyhi ve sellem. Nauzu bika min şerri, nebiyuke Muhammed sallallahu Teala aleyhi ve sellem. Entel ve alakal belah. La havle ve la kuvvete illa billahil aliyil azim. Amin. Şimdi o duamızı yapıyoruz. Amin Allahumme ksim lena min haşyetike ma ve Ve min cennetek. Amin. Ey Allahım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 Ya Rabbi şüphesiz inançtan görür gibi imandan hissemize o kadar düşür ki dünyanın bütün dertleri tasaları tüm musibetleri bize hafif gelsin. Amin. Amin. Allahümme ve la tecalit dünya ekbera hemmina Amin. ondan sonra ve minelleqin ma tevribi alina musahibet niyya bi esma'ina ve absarina ve kuvatina ebeden ma abgaytena Ya Rabbi gözlerimizle Kulaklarımızla, kuvvetlerimizle, verdiğin tüm güçlerimizle, yaşadığımız müddetçe bizi faydalandır ya Rabbi. Ay. Nimetlerimi elimizden alma ya Rabbi. Ay. Amin. Bu da çok büyük dua. Ya gözümüz görüyor kulağımız. Ve cealhul varife minna. Ya Rabbi ölene kadar, son ana kadar bütün uzuvlarımızı çalıştır ya Rabbi. Amin. Ve cealte erenâ alâ men falevenâ. İntikamını ya Rabbi. Bizim öcümüzü bize zulmedenlerden al ya Rabbi ve ansurnâ men Bize düşman olanlara karşı bize yardım eyle ya Rabbi ve lâ tece'al musibetena fîdînnâ belamızı dinimize vurdurma ya Rabbi ve lâ tece'alnâ acilete ekbera hemminâ Dünyayı en büyük gayemiz haline getirme ya Rabbi İlmimizin ulaştığı son noktayı dünyadan ibaret bırakma ya Rabbi Bize ahireti öğret, cenneti öğret ya Rabbi Yolunu göster, bize eriştir ya Rabbi ve la tuzilna ta'leyna bi zunubina mal la'ikafukafina ve la suçumuz günahımız çok günahlarımız yüzünden senden korkmayan bize acımayan zalimleri kafirleri başımıza musallat eyleme ya rab erhamna ente mevlana ente erhamur rahimin bizahic sen bizim mevlamısın acıyanların en merhametlisisin lutfeyle rahmet eyle cümlemizin mağfiret eyle. cehennemden azadeyle, eyle Amidyen kullarına ya rab fazul keremli hayırlı muratları ihsan Umduklarımızdan, el korkularımızdan emin eyle. Amin amin. Bi hurmet daha ve yasin ve selamün aleyh mursalin. Elhamdülüke ya rabbel alemin. Allahümme inna neselüke temâmen nîmeh. Devâmel âfiye ve hüsnel hâtimeh. Bizden evvel ölenler Rabbim gari gari gari rahmet eylesin, kabullen nur eylesin. Bu cemaatten olan kabirde yatanlar da ruhları için, sizin geçmişlerimizin ervahı için, buraya adı yazılan bütün müminin mümin için el Fatiha.